Are... He, Hepimizde diyor insan olmak istidadı var. Efendimizin bahsettiği gibi insan olmak istidadı var. Evet, vardır. bütün insanlarda istidat maneviye vardır. Madem ki evet. insandır. How can we o, onu nasıl aksettirebiliriz? O, o, o, o istidat nasıl aksettirebiliriz? İnsanlığımızı arayacağız. İnsanlığımızı arayacağız. Yani üzerimizdeki, bizdeki Hamil olduğumuz define var bizde. O defineyi ararız. Bu define kimi ahlak, kimi güzellik, kimi efendim merhamet, kimi şefkat, kimi rümetle meydana gelir yani. Takmili Hazreti Muhammed'de var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerinde birer cüzü düşmüştür. Ya iki cüzi düşmüştür. Şefkati merhametiyle falan yani. Madem ki insandır, madem ki insan insan bu şeye, bu manevi, ülke hamildir. Bazı insan sözlüğünde hayvanlar vardır. Evet. Onlar da o istat olsa da o istatı sır çevirmişlerdir. Evet. Kendinin ne olduğunu anlamak istemezler onlar. Hani geçen gün sen dedin ya, ölmeyecek gibi ben çalışıyorum, yarın ölecek gibi arada hazırlanıyoruz deyince, ben yarım saat sonra öleceğim yakından geri durmam diyen gibi yani. Hepsinde aynı istat var, kimisi yüzünü güneşe döndü, kim arkasını döndü. döndü. Arkasına dönenler istatlarını anlamayanlardır. Yani yüzünü güneşe dönmek ve arkanın güneşe dönmek sinasanın iradene verilmiştir. İradesini tersi harcayanlar güneşe arkasını döndüler, ışıktan mahrum oldular. Kim ki iradesini iyi sarf eyledi, güneşe döndü ve ışıktan istifade etti. Mesela yarasa kuşu ışıktan kaçar o, hep zulmete gidecek. Ha, yarasa kuşu hep karanlıkta, hiç aydınlığa çıkmaz, ışıktan kaçar. Yarasa kuşu gibi şey tabiati olanlar, onlar hep nurdan kaçtılar.